Günaydın. Günler hızla akıp gitmeye devam ediyor. Haftanın ortasına geldik bile. Fakat değişim rüzgarları ülkenin her tarafından esmeye devam ediyor. Bugün mutfaklarımızdan çıkıp gelen bir kampanya var. Malatya'dan Ümit Sırma tarafından Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanyayla başlayalım programımızı. Ümit'in talebi tuz ve şeker paketlerinin doğru şekilde etiketlenmesi. Geçtiğimiz günlerden bir gün... Markette alışverişe giden Ümit, yaşlı bir hanımın elinde bir tuz paketi alıp market görevlisine ''Yavrum bu kaya tuzu mu, göl tuzu mu yazmıyor üstünde. Ben kaya tuzu almak istiyorum ama bulamıyorum.'' dediğini duyunca önce teyzenin sorusunun yaşından ileri gelen bir huysuzluk olduğunu düşünmüş. Fakat sonra biraz araştırınca yaşlı hanımın ne kadar da haklı olduğunu anlamış Ümit. ''Şimdi ben de üzerinde kaya tuzu yazanları almaya çalışıyorum.'' diyor. Türkiye'nin büyük oranda tuz ihtiyacının tuz gölünden karşılandığını söyleyen Ümit, neden göl tuzu değil de kaya tuzu tercih ettiğini ise tuz gölündeki şartlarla açıklıyor. Tuz Gölü Van Gölü'nden sonra ülkemizdeki ikinci büyük göldür. Uzunluğu 80 kilometre olan tuz gölünün genişliği 48 kilometreyi bulur. Geniş bir alan kapsamasına karşılık çok sığ bir göldür. Dünyanın en tuzlu göllerinden biridir. Litresinde 329 gram gibi çok yüksek oranda tuz ihtiva eder. Gölün bu özelliğini değerlendirerek tuz elde etmek amacıyla kıyılarında çok sayıda tuzla kurulmuştur. Bu tuzlalardan elde edilen tuz, Türkiye'nin gereksinimi olan tuzun büyük bölümünü karşılamaktadır. Türkiye'nin oldukça kurak bir yerinde yer alması nedeniyle bu sığ bölgelerde çok yoğun bir buharlaşma görülür. Doğu kısmındaki körfez dışında, Tümüyle kuruyan gölün tabanında kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulan mevsimlik bir tuz katmanı oluşur. Tuz gölünün en derin yeri sadece 2 metredir. Öteki kesimlerin derinliği sadece santimetrelerle ölçülebilir. Göle dökülen en önemli akarsular Peçenek Özö Deresi ve Melendiz Çayı'dır. Coğrafya bilgileri aynen böyle diyor ve anlatıyorum it ekliyor. Coğrafya bilgilerine girmemiş acı gerçek şudur ki, tuz gölüne dökülen en büyük akarsu, Konya şehrinin kanalizasyonudur. Çumra ilçesi yönünde verilen kanalizasyon bu doğrultu üzerinden maalesef herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan doğrudan tuz gölüne akıtılmaktadır. 1 milyonu geçen bir şehir nüfusunun sanayi atıklarını da taşıyan şehir kanalizasyonu bizlere iyotlu ya da iyotsuz olarak geri dönüyor. Bu faciaya dur demek ve tuzun kirlenmesine fırsat vermemek için her sorumlu vatandaşın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği inancıyla bu kampanyayı ulaşabileceğimiz her kişiye gönderelim ve ilgilileri göreve davet edelim. Yoksa hepimizin yemeğinde Konyalıların katkısı olmaya devam edecek. Benzer bir durum şeker için de geçerli olduğunu söylüyor Ümit. Bazı şekerlerin pancardan bazılarının ise Mısır'dan üretildiğini söylüyor. Şimdi ben şeker paketinin üzerinde %100 pancar şekerinden imal edilmiştir yazısını, tuz paketinde ise kaynağının neresi olduğunu görmezsem ne tuz ne de şeker satın almıyorum. Sağlıklı bir gelecek için ne tükettiğimizi bilmemiz ve bilinçli bir tüketici olmamızın çok önemli olduğunu söyleyen Ümit, Gıda ve Tarım, Hayvancılık ve Sağlık Bakanlığı'na bu konuda duyarlı olmaya bir an önce şeffaf etiketleme konusunda tedbirleri arttırmaya davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için... Change.org Taksim Tuz Şeker adresine girebilirsiniz. Dikkat kan aranıyor. Bu bir çağrı değil. Change.org'da acil kan ihtiyacı için başlatılan bir kampanyanın sahibinin takma adı. Dikkat çekmek için belli ki kampanyasını da slogan gibi bir hava vermiş kampanyacı. Peki dikkat kat kan aranıyor, ne istiyor? Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayına yönelik başlatılan kampanya, kan arayanların ihtiyacı halinde arayabileceği tek bir telefon numarasının olmasını talep ediyor. Kampanyanın amacı genel anlamda dağını kayda bulunan kan gönüllüleri ile ihtiyaç sahiplerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayını ortak bir platformda buluşturmak. Kan ihtiyacı olan hasta yakınlarının sıkça Facebook ve Twitter gibi kanalları kullanarak yakın çevrelerinde, kan aramak zorunda kaldığını ve bu duyuru zincirinin keşmekeşi dönüştüğünü söyleyen kampanya sahipleri, hastaların ismi, hastane adı, telefon numarası gibi bilgilerin çok kez karmaşıklaştığını ve çoğu zaman ihtiyacın karşılanmadığını söylüyor. Sosyal medyayı ve interneti kullanamayanların ise kendi kısıtlı çevrelerinde çaresizlik içinde onlarca kişiyi arayıp kan bulmaya çalıştığını ve çoğu zaman yeterli desteği bulamadığından bahsediliyor kampanyada. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ın ortak bir platformda birleşerek, ...herkesin 24 saat ulaşabileceği tek bir telefon hattı kurulmasını talep ediyor. Böylece bilgi aktarımının ve kan bulmanın çok daha hızlı ve kolay olacağından bahsediyor. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi ise change.org.taksim.can adresinde bulabilirsiniz. Şimdi de sağlık konusunda uluslararası bir kampanya ile devam edelim programımıza. Amerika Birleşik Devletleri'nde Jen McNary... DMD adı verilen genetik bir hastalığa sahip olan iki oğlu için ilaç talep ediyor. İki oğlu Max ve Austin'den sadece birinin şu anda mucize ilaç diye nitelendirilen ilaca ücretsiz sahip olabildiğini söylüyor. Ken. Oğullarımdan biri gayet iyiyken diğerinin ilaca ulaşamadığı için günden güne tükenmesi beni mahvediyor. Her gün kas kaybıyla daha da güçsüzleşiyor oğullarım. Bu hastalığa yakalanan çocuklar sonunda nefes bile alamaz hale geliyor. Yavaş ve ağırlı bir ölüm sözleriyle durumu açıklıyor Cenn. Oğullarından biri bir deney tedavisine dahil olmuş ve 60 hafta boyunca bu mucize ilaçla tedavi görmüş. Yıllardır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan Max, bu yıl Cadılar Bayramı yürüyüşünde yürümüş bile. Fakat bunun hem tatlı hem de acı bir deneyim olduğunu söylüyor Cenn. Çocuklarından biri iyileşirken diğerinin sırf büyüleyiciye ulaşamaması yüzünden eriyip gidişini görmek Cenn'i mahvetmiş. Austin yürüyemese de vücudunun üst bölümünü dik tutabilecek kadar güce sahipmiş. Eğer bu ilaçla tedavi görürse kendi başına beslenebileceğini, rahatlıkla oturabileceğini ve ailesine sarılabileceğini söylüyor anne annecen. Sağlık Bakanlığı'ndan bu ilacın reçeteyle satılabilecek ilaçlar arasına alınmasını ve gerçekten fayda görecek hastalara bir an önce paylaşılmasını talep ediyor. Can, Amerika'da binlerce DMD hastası olduğunu ve bu kararın pek çok hayatı kurtaracağını da ekliyor sözlerine. Evet, bugün sofralarımızdaki tuz ve şekerin etiketlenmesi kan bağışlarının düzenlenmesi ve Amerika'da DMD hastalarının ilaca ulaşımı konusunda kampanyalara değindik. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek, ne gibi kampanyalarla baş başa olacağız programımızda. Dilediğiniz dünya için değişim rüzgarlarının sizden yana esmesi dileğiyle esenlikler.